Söz, kişinin sıfatıdır. Kim ne söylerse kendini söylemiş olur. Ger yahşi yaman. İster çirkin ister güzel. Ne söylerse kişi kendini söyler. İnsanlar kapalı bir kitaba benzerler. Konuşmaya başladı o kendini söyler, şerh yani. Kitaplı konuşmaz. Okuduğun vakitte de değil mi? konuşur ne olduğunu anlarsın kitabı, Dünya kitabı, tarih kitabı mı, coğrafya kitabı mı? İnsan da öyledir.